Andolsun olsun ki onu Cebrail'i diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidrey-i Müntaha'nın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennette onun yanındadır. Adı geçen Sidrey-i son ağaç demek olup madde aleminin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 İşte sonrası da, öncesi de ahirette dünyada ancak Allah'ındır. Göplerde nice melek vardır ki şefaatlere hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi at takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur.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 ''Olayın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cereyan ettiğini sahih senet ve mütevatir hadislerle nakleder. Tarihinde ise böyle olduğunda icma vaki olmuştur.'' der. ''Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir.'' derler. ''Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular.''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 İsrafil'in görülmemiş müthiş bir şeye yeniden dirilmeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden ''Bu çok çetin bir gündür.'' derler. ''Resulüm, bunlardan önce Nur kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine ''Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et.'' diye yalvardı. Bizde şarıl şarıl dökülen bir su ile, Semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, Helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşi verdi. Onu kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. And olsun ki biz bunu bir işaret ve bir ibret olarak bıraktık. Hani, düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani, düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz, onların üstüne... Uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde Dondurucu bir fırtına gönderdik O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş Hurma kütükleri gibi Yerlerinden koparıp atıyordu İşte benim azabım ve uyarmalarım Nasılmış gördüler Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için Kolaylaştırdık Hani düşünüp öğüt alan yok mu Semud kavmi de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 yere serildiler. Andolsun ki biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi, iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak, işte o, ''Onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız.'' Karısı da diğer helak olanlar içindedir. ''Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler.'' Biz de gözlerini silip kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bu mucize Bedir gazvesinde gerçekleşti. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz, bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar,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 Kamer Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul